Bismihi Sübhaneh. Aziz Sıddık kardeşlerim. Evvela, el-hayru fî maktârehullâh sırrıyla, inşallah mahkememizin tehirinde ve tahliye olan kardeşlerimizin yine mahkeme gününde burada bulunmalarında büyük hayırlar var. Evet, Risale-i Nur'un meselesi, âlem-i İslam'da hususan bu memlekette külli bir ehemmiyeti bulunduğundan, böyle heyecanlı toplamalar ile umumun nazar-ı dikkatini nur hakikatlarına celbetmek lazımdır ki,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 Burada daha ziyade fayda olacak ki, bu nazik zaman ve zeminde nurun dersleriyle geçen fırtınacık, yüzden bire indi. Haşiye, bu fırtına ise Afyon hapsinde bir isyan çıktı, hiçbir nur talebesi karışmadı. Yoksa ihtilaftan ve böyle hadiselerden istifade eden ve fırsat bekleyen harici muzır cereyanlar, o baruta ateş atıp bir yangın çıkacaktı. Said Nursi Bismihi Subhaneh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 Bismihi Sübhane. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela son iki parçayı ya eski harf veya makine harfiyle ile i malumat gayri resmi mahkeme reisine münasip gördüğünüz bir ciddi adamla verdiğiniz vakit ayrı bir pusula da ona yazınız ki Said size teşekkür eder der. Pencereleri açtılar fakat hiçbir kardeşim ve hizmetçilerime yanıma gelmeye müdde umumi müsaade vermiyor. Hem zatınızdan çok rica eder ki Mahkemede bulunan mucizatlı ve antika Kur'an'ını, ona veriniz ki bu mübarek aylarda okusun. O harika Kur'an'ından üç cüz'ü diyanet riyasetine numune için göndermişti. Ta fotoğrafla tab'ına çalışsınlar. Hem onun ile beraber, Risale-i Nur'un mahkemedeki mecmualardan birisini sizden istiyor ki, bu tecrid-i mutlakta ve yalnızlıkta ve şiddetli sıkıntılarında mütalâsıyla bir medar tesellisi ve bir arkadaşı olsun. Zaten o mecmualar, üç-dört mahkeme gördükleri ve ilişmedikleri gibi, hacıların şehadet ve müşahadeleriyle o büyük mecmuaları hem Mekke-i Mükerreme'de, hem Medine-i Münevvere'de, hem Şam-ı Şerif'te ve Halep'te, hem Mısır Cami-ül Ezher'indeki büyük alimler çok takdir ve tahsin edip, hiç tengit ve itiraz etmemişler. Sait Nursi Aziz Sıddık kardeşlerim, Hizbi Nuri'den feyzilerin yanında iki nüsa var. Eğer onlara lüzumu yoksa, birisi bana gönderilsin veya Mehmet Feyz'i daha bir nüsa'yı yazsın. Hem Ramazaniye Risalesi ve Matbu Ayetül Kübra burada bulunmak lazımdır. Mabeyninizdeki gerginliği çabuk tamir ediniz. Sakın sakın az bir inhiraf, nur dairesine pek büyük zararı olacak. Sıkıntıdan gelen hislere kapılmayınız. Sobamın patlaması bu musibete işaret idi. Sayit Nursi Aziz Sıddık kardeşlerim, Hüsrev ve Mehmet Feyzi Sabri. Ben sizlere bütün kanaatimle itimat edip, istirahat-ı kalple kabre girmek ve nurların selametini size bırakmak bekliyordum ve hiçbir şey sizi birbirinden ayırmayacak biliyordum. Şimdi dehşetli bir planla, nurun erkanlarını birbirinden soğutmak için resmen bir iş'ar var. Madem sizler lüzum olsa birbirinize hayatınızı, Kuvveti sadakatiniz ve nurlara şiddetli alakanızın muhtezası olarak feda edersiniz. Elbette gayet cüz'i ve geçici ve ehemmiyetsiz hissiyatınızı feda etmeye mükellefsiniz. Yoksa katiyyen bizlere bu sırada büyük zararlar olacağı gibi, nur dairesinden ayrılmak ihtimali var diye titriyorum. Üç günden beri hiç görmediğim bir sıkıntı beni tekrar sarsıyordu. Şimdi katiyyen bildim ki, göze bir saç düşmek gibi az bir nazlanmak, sizin gibilerin mabeyninde hayatın nuriyemize bir bomba olur. Hatta size bunu da haber vereyim, geçen fırtına ile bize ala kadar göstermeye çok çalışılmış. Şimdi mabeyninizde az bir yabanilik katmağa çabalıyorlar. Ben sizin hatırınız için her birinizden 10 derece ziyade zahmet çektiğim halde sizden hiçbirinizin kusuruna bakmamağa karar verdim. Siz dahi haklı ve haksız olsa benlik yapmamak Üstadımız olan şakirtlerin şahs manevisi namına istiyorum. Eğer o acıb yerde beraber bulunmaktan gizli parmaklar karışıyorlar, biriniz tahilinin koğuşuna gidiniz. Sait Nursi Aziz Sıddık kardeşlerim, Rica ederim, üçünüzün hakkında birbirinden ziyade gücenmeye ehemmiyet verdiğimden gücenmeyiniz. Çünkü hüsrev ile feyzi de benim gibi insanlardan tevahhuş ve sıkılmak var. Hem birbirine bir derece meşrebce ayrıdırlar. Ve sabri ise akraba ve tarz-ı maişe cihetinde hayat-ı içtimai ile birkaç vecihte alakadar ve ihtiyata mecburdur. İşte üçünüz bu ihtilaf meslek ve meşrep haysiyetiyle o dağdağlı koğuşta ve sıkıntılı kalabalık içinde herhalde tam tahammül ve sabır edemediğinizden ben telaş edip vesvese ediyorum. Çünkü pek az bir muhalefet bu sırada pek zararı var. Said Nursi Aziz Sıddık kardeşlerim, bu, Medrese-i Yusufiye'de ders arkadaşlarım! Bu gelen gece olan Leyla-i Berat, bütün senede bir kutsi çekirdek hükmünde ve mukadderat-ı Beşeriye'nin programı nev'inden olması cihetiyle, Leyla-i Kadir'in kutsiyetindedir. Her bir hasenenin Leyla-i Kadir'de 30 bin olduğu gibi, bu Leyla-i Berat'ta her bir amel salihin ve her bir harfi Kur'an'ın sevabı 20 bine çıkar. Sayr vakitte 10 ise, şuhur Selase'de yüze ve bine çıkar. Ve bu kudsi leyali-i meşhurede on binler, yirmi bin veya otuz binlere çıkar. Bu geceler elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. Onun için elden geldiği kadar Kur'an'la ve istiğfar ve salavatla meşgul olmak büyük bir kârdır. Sayit Nursi Bismihi Sübhaneh Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu ebeden daima Sallemekumullahu fiddâreyn 50 senelik bir manevi ibadet ömrünü ehl-i imana kazandırabilen leyle-i ruh canımızla tebrik ederiz. Her biriniz şirketi i maneviye sırrıyla ve tesanüd-ü manevi feyziyle 40 bin lisanla tesbih eden bazı melekler gibi, her bir halis, muhlis nur şakirtlerini 40 bin dil ile istiğfar ve ibadet etmiş gibi rahmet-i ilahiyeden kanaat-ı ile ümid ediyoruz. Said Nursi Bismihi Sübhaneh Evvela Bidaker bazı hocaların telkinatı ile iddianamede İslam Deccalı ve müteaddit birkaç deccalın gelmesini kabul etmiyor gibi Beşinci şüaın bir meselesine itiraz etmişler. Buna cevaben gayet parlak kat'î bir mucize-i nebeviyeyi Aleyhissalatu vesselam gösteren bu hadisi sahihte "Len tezale'l hilafetu fi vild ammi ibn Abi'l Abbas hatta yusallimuha ile deccal." yani benim amcam, pederimin kardeşi Abbas'ın velidinde hilafet-i İslami'ye devam edecek. Ta Deccal'a, o hilafeti yani saltanatı hilafet Deccal'ın muhrib eline geçecek. Yani uzun zaman, beş yüz sene kadar Hilafet-i Abbasi'ye vücuda gelecek, devam edecek. Sonra Cengiz Hülagü denilen üç Deccal'dan birisi, o saltanatı hilafeti mahvedecek. Deccalane, İslam içinde hükümet sürecek. Demek İslam içinde müteaddit hadislerde üç deccal geleceğine zahir bir delildir. Bu hadisteki ihbar-ı gaybi kat'i iki mucizedir. Biri hilafeti Abbasiye vücuda gelecek, 500 sene devam edecek. İkincisi de sonunda en zalim ve tahribci Cengiz ve Hülagü namındaki bir deccal eliyle inkiraz bulacak. Acaba kötü bu hadisiye de Kur'an'a, şaire İslam'a ait hatta cüzi şeyleri de haber veren sahibi şeriat hiç mümkün müdür ki bu zamanımızdaki pek acıb hadisattan haber vermesin? Hem hiç mümkün müdür ki bu acıb hadisatta Kur'an'a, sebatkerane, geniş bir sahada, en acıb bir zamanda, en ağır şerait altında hizmet eden ve o hizmetin semerelerini dost ve düşmanları tasdik eden Risale-i Nur şakirtlerine işaretleri bulunmasın? Said Nursi بِسْمِهِ سُبْحَانَةً وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةً Ayet-i Celilesinin bir nüktesi. Aziz Nur Kumandanı ve Kur'an'ın hadimi kardeşim Refet Bey, Yahudi milleti hubbu hayat ve dünya perestlikte ifrat ettikleri için, her asırda zillet ve meskenet togadını yemeye müstehak olmuşlar. Fakat bu Filistin meselesinde hubbu hayat ve dünya perestlik hissi değil, Belki NBI beni İsrailiye'nin mezaristanı olan Filistin o eski peygamberlerin kendi milliyetlerinden bulunması cihetiyle bir cihette bir ehemmiyetli hissi milli ve dini olmasından çabuk tokat yemiyorlar yoksa Koca Arabistan'da az bir zümre hiç dayanamayacaktı. Çabuk meskenete girecekti. Said Nursi. Sual: Kürey arzın kürevi olduğuna dair bir ayet var mı ve hangi surededir? Müstevî veya kürevi olduğunda tereddüdüm vardır. Her hükümetin bulunduğu arazi deniz ortasındadır. Bu denizlerin etrafını muhafazaker neler var? Lütfen beyanını rica eder, ellerinizden öperim. Emirdarlı Ali Hoca. Risale-i Nur bu çeşit mesaili halletmiş. Küreviyeti arz ulemayı İslamca kabul edilmiş, dine muhalefet yok. Ayetteki satıh demesi kürevi olmadığına delalet etmiyor. Müçtehitlerce İstikbal-i kıble namazda şart olması ve şart ise bütün erkanda bulunması sırrıyla secde ve rüküda istikbal-i kıble lazım geliyor. Bu ise yerin, zeminin küreviyetiyle ve şer'an kıble Kâbe-i Mükerremenin üstü, ta arşa kadar ve altı ferşe kadar bir amud-u nurani olması, küreviyetle ve istikbal erkanda bulunabilir. Said Nursi Bismihi Subhaneh ve immî şeyin illâ yusebbihu bihamdih Esselamu aleyküm ve rahmetullahı ve berekatuhu ebeden daimâ. Aziz sıddık kardeşlerim. Mübarek Ramazan-ı Şerif'inizi bütün ruhu canımızla tebrik ediyoruz. Cenabı Hak bu Ramazanı ı Şerif'in Leyley-i Kadrini umumunuza bin aydan hayırlı eylesin. Amin. Ve 80 sene bir ömrü makbul hükmünde hakkınızda kabul eylesin. Amin. Saniyen bayrama kadar burada kalmamızın bizlere çok faydası ve hayrı olduğuna kanaatim var. Şimdi tahliye olsaydık, bu medrese Yusufiye'deki hayırlardan mahrum kaldığımız gibi, sırf uhrevi olan Ramazan-ı Şerîfi, dünya meşgaleleriyle huzur-u manevimizi haleldar edecekti. El-khayru fî sırrı ile inşallah bunda da hayırlı, büyük sevinçler olacak. Mahkemede siz de anladınız ki, hatta kanunlarıyla da hiçbir cihetle bizi mahkum edemediklerinden, Ehemmiyetsiz sinek kanadı kadar kanunla teması olmayan cüzi mektupların cüzi hususiyatı gibi cüzi şeyleri medar bahsedip büyük ve külli mesaili Nuriye'ye ilişmeye çare bulamadılar. Hem gayet külli ve geniş nur talebeleri ve Risale-i Nur'un bedeline yalnız şahsını çürütmek ve ehemmiyetten ıskat etmek bizim için büyük bir maslahattır ki Risale-i Nur ve talebelerine kader-i ilahi iliştirmiyor. Yalnız benim şahsımla meşgul eder, ben de size ve bütün dostlarıma beyan ediyorum ki. Bütün ruhu canımla hatta nefs emmaremle beraber, Risale-i Nur'un ve sizlerin selametine, şahsıma gelen bütün zahmetleri manevi sevinç ve memnuniyetle kabul ediyorum. Cennet ucuz olmadığı gibi, cehennem de lüzumsuz değil.'' Dünya ve zahmetleri fani ve çabuk geçici olduğu gibi bize gizli düşmanlarımızdan gelen zulüm de Mahkeme-i Kübra'da ve kısmen de dünyada yüz derece ziyade intikamımız alınacağından hiddet yerinde onlara teessüf ediyoruz. Madem hakikat budur, telaşsız ve ihtiyat içinde kemali sabır ve şükürle hakkımızda cereyan eden kaza ve kader-i ilahi ve bizi himaye eden inayeti ilahiyeye karşı teslim ve tevekkülle ve buradaki kardeşlerimizle de halisane ve tesellikane ve samimane ve mütesanidane hakiki bir ülfet ve muhabbet ve sohbetle Ramazan-ı Şerif'te hayrı birden bine çıkan evratlarımızla meşgul olup ilmi derslerimizle bu cüzi geçici sıkıntılara ehemmiyet vermemeye çalışmak büyük bir bahtiyarlıktır ve Nur'un pek ehemmiyetli bu imtihanındaki tesirli dersleri ve muarızlara kendini okutturması ehemmiyetli bir fütühat-ı nuriyedir. Haşiye: Bazı kardeşlerimizin lüzumsuz talebeliğini inkar, hususan nokta nokta nokta eskide ehemmiyetli kendi hizmet-i nuriyelerini lüzumsuz setretmeleri gerçi çirkin fakat onların sabık hizmetleri için affedip gücenmemeliyiz. Said Nursi. Bismillahi subhane ve inni şey'in illa yüsbihu bihamdihi Aziz sıddık kardeşlerim, evvela rivayet sahiha ile Leyley Kadri Nisfı Ahir'de, hususan Aşr-ı Ahir'de arayınız ferman etmesiyle bu gelecek geceler 80 küsür sene bir ibadet ömrünü kazandıran Leyley Kadri'nin gelecek gecelerde ihtimali pek kavi olmasından istifadeye çalışmak böyle sevaplı yerlerde bir saadettir. Saniyen men amene bil kaderi emine minel keder kadere iman eden gam ve hüzünden emin olur sırrıyla kudriminkullişeyin ehsene her şeyin güzel ciyetine bakınız kaydesinin sırrıyla elladîne yestemîunel el kavle feyettebi'ûne ehsene olaikellezîne hedâhumullahu ve olaikahum ulul elbâb gayet kısacık bir meali sözleri dinleyip en güzeline tabi olup fenasına bakmayanlar hidayeti ilahiye mazhar akıl sahibi onlardır mealinde bizler için şimdi her şeyin iyi tarafına ve güzel cihetine ve ferah verecek vecine bakmak lazımdır ki, manasız, lüzumsuz, zararlı, sıkıntılı, çirkin, geçici haller nazar-ı dikkatimizi celbedip kalbimizi meşgul etmesin. Sekizinci sözde, bir bahçeye iki adam, biri çıkar biri giriyor. Bahtiyarı bahçedeki çiçeklere, güzel şeylere bakar, safa ile istirahat eder. Diğer betbat temizlemek elinden gelmediği halde çirkin pis şeylere hasır nazar eder, midesini bulandırır, istirata bedel sıkıntı çeker çıkar gider. Şimdi hayatı ictimai beşeriyenin safaları, hususan Yusufiye Medresesi bir bahçe hükmündedir. Hem çirkin hem güzel, hem kederli hem ferahlı şeyler beraber bulunur. Akıl odur ki Ferahlı ve güzel şeylerle meşgul olup çirkin, sıkıntılı şeylere ehemmiyet vermez, şekva ve merak yerinde şükreder, sevinir. Sayit Nursi Aziz Sıddık kardeşlerim Evvela, yarın gece leyla Kadir olmak ihtimali çok kuvvetli olmasından, bir kısım müçtehidler o geceye leyla kadri tahsis etmişler. Hakiki olmasa da madem ümmet o geceye o nazarla bakıyor, inşallah hakiki hükmünde kabule mazhar olur. Saniyen Sarsıntılı olan altıncıdaki kardeşlerimizin istirahatlarını merak ediyorum. Bir parmak hariçten hapse, hususan altıncıya karışıyor. Oradaki kardeşlerimiz dikkat ve ihtiyat edip hiçbir şeye karışmasınlar. Salisen, avukata reisi okutmak için parçayı gönderdiniz mi? Hem Halil Hilmi, vahdeti mesele itibarıyla yalnız Sabirinin değil, belki umumumuzun avukatıdır. Ben bu nazarla ona bakıyordum. Şimdi. Umumumuzun hesabına birinci avukatımıza tam yardım etsin. Rabian, Taşköprülü Sadık Bey'in mukaddemesini istinsah için sabriye vermiştim. Eğer yazılmışsa, tahsihten geçen parça ona gönderilecek. Yeni yazılanın bir sureti bana gönderilsin. Hem Sadık'ın manzumeciğinin yanımda bir sureti var. Sizde yoksa göndereceğim. Sayit Nursi Aziz Sıddık kardeşlerim, Evvela hem sizin hem hapisteki arkadaşlarınızın bayramınızı tebrik ederiz. Sizinle bayramlaşanı aynen benimle bayramlaşmış gibi kabul ediyorum ve umumiyle bizzat bayram ziyaretini yapmışım gibi biliniz bildiriniz. Saniyen, sebepsiz kalın demir sobamın parçalanması ile verdiği haber ve biz dahi o işarete binaen tam bir ihtiyat ve temkinle geçen fırtınacık yüzden bire indi barut ateş almadı. Şimdi yine. Sebepsiz, Mataram'ın acip bir tarzda küçücük parçalara inkısam etmesi bize tekrar tam bir temkine ve tahammüle ve ihtiyata sarılmamızın lüzumunu haber veriyor. Aldığı manevi bir ihtarla, gizli münafıklar, dindarlara karşı namazsız sefahatçileri ve mürtet komünistleri istimal etmek istiyorlar. Hatta parmaklarını buraya da sokmuşlar. Bir Haşiyecik Dün kalbimde bir ferah ve sevinç vardı. Birden baktım, Nurs'taki kardeşim, Nurs'un balını bir matara içinde sekiz ay evvel bana, Emir Dağı'na göndermişti. Dün de Emir Dağı'ndan buraya geldi. Aman çabuk bana getirin dedim. Bekledim gelmedi. O sevinç bir hiddete döndü. Yüz matara kadar yanımda kıymetli bulunan o ballı matarayı, yabani ellere verip çarşıya gönderilmesi sebep olup, o matara da birdenbire kırıldı. Kırk sekiz seneden beri görmediğim Nurs köyümün, Meskat-ı bir teberrükü olan o tatlıdan, bayram tatlısı olarak her bir kardeşin bir parçacığını tatsın diye bir miktar gönderdim. Sait Nursi Aziz Sıddık Sarsılmaz Kardeşlerim! Sizi ruhu canımla tebrik ederim ki, çabuk yaramızı tedavi ettiniz. Ben de bu gece şifadan tam ferahlandım. Zaten Medrese ü Zehra tevessü edip, Akiki ihlas ve tam fedakârâne terk-i ve tevazu tahammı daire-i nurda aşılıyor, neşreder. Elbette gayet cüz'î ve muvakkat hassasiyet ve titizlik ve nazlanmak, o kuvvetli dersini ve uhuvvet alakasını bozamaz. Ve ihlas lem'ası bu noktada mükemmel nasihtir. Şimdi en ziyade bizi ve nurları vurmak ve sarsmak için en fena plan, nur talebelerini birbirinden soğutmak ve usandırmak, ve meşrep ve fikir cihetinde birbirinden ayırmaktır. Gerçi gayet cüz'i bir nazlanmak oldu. Fakat, göze bir saç düşse, başa düşen bir taş kadar incitir ki, büyük bir hadise hükmünde, Mataram haber verdi. Merhum Hafız Ali'nin rahmetullahi aleyh, küçücük böyle bir halden, vefatından bir parça evvel şekvası, o vakitten beri, belki yüz defa hatırıma gelip, beni müteessir etmiş. Sayit Nursi Aziz Sıddık kardeşlerim, Talebelerin itiraz namelerini müdüre verdim. Dedim, diyanet riyasetine ve bize, risalelerimizle beraat veren Ankara'nın ağır ceza dairesine, itiraz namemin ahiriyle beraber göndermek istiyoruz. Hem hata savab cetveli de o iki makama, fakat mahrem yalnız bera malumat olarak göndermek münasipse, dedi, münasiptir. Şimdi siz avukata değiniz birkaç nüssa talebelerin itiraz namelerinin ve cetvelin iki nüsa çıkarsın. Hem Diyanet Riyasetine yazınız ki, ulûm diniye ehlini himaye etmek vazife-i zarûriyenizi, ve arkadaşları hakkında, bu defa Afyon'a gönderdiğiniz raporla mükemmel yaptığınızdan, hem mazlum Said, hem masum arkadaşları dairenize çok müteşekkir ve fevkalade minnattar oldular. Zaten meselemiz dini ve ilmi olmasından, her daireden ve adliye ve zabıtadan evvel diyanet dairesi alakadardır. Onun için hem Denizli'de hem Afyon'da en evvel o dairelere müracaat edip, şekvamızı oradaki alimlere yazdık. Bu mealde bir başlık yazınız. Sayit Nursi Aziz Sıddık kardeşim Refet Bey, Kur'an-ı hürmetine ve alakayı Kur'aniyenizin hakkına ve nurlar ile 20 sene zarfında imana hizmetinizin şerefine, Çabuk bu dehşetli, zahiren küçücük fakat vaziyetimizin nezaketine binaen pek elîm ve feci ve bizi mahva çalışan gizli münafıklara büyük bir yardım olan birbirinden küsmekten ve baruta ateş atmak hükmündeki gücenmekten vazgeçiniz ve geçiriniz. Yoksa bir dirhem şahsi hak yüzünden bizlere ve hizmet-i Kur'aniye'ye ve imaniye'ye yüz batman zarar gelmesi şimdilik ihtimali pek kavidir. Sizi kasemle temin ederim ki, Biriniz bana en büyük bir hakaret yapsa ve şahsımın haysiyetini bütün bütün kırsa, fakat hizmet-i Kur'aniye ve imaniye ve nuriyeden vazgeçmezse, ben onu helal ederim, barışırım, gücenmemeye çalışırım. Madem cüz'i bir yabanilikten düşmanlarımız istifadeye çalıştıklarını biliyorsunuz, çabuk barışınız. Manasız çok zararlı nazlanmaktan vazgeçiniz. Yoksa bir kısmımız şemsi, şefik, tevfik gibi, Muarızlara sureten iltiak edip, hizmet-i imaniyemize büyük bir zarar ve noksaniyet olacak. Madem inayeti ilahiye şimdiye kadar bir zayiata bedel çokları o sistemde vermiş, inşallah yine imdadımıza yetişir. Sayit Nursi Aziz Sıddık kardeşlerim, müdür ayetül Kübra ve rehberi çok beğenmiş. Şimdi asay Musa ve Zülfikar'ı istiyor. Ben de söz verdim, sana getirteceğim. Eğer burada Afyon'da varsa, bir Asa-i Musa, bir Zülfikar, ciltli, büyük bir rehber, bir Ayet-ül Kübra ısmarlayınız. Nursi. Bismihi Sübhane! Aziz Sıddık kardeşlerim! Evvela, bu raporun neticesi aynen Denizli'dekinin aynıdır. Bizi medar-ı noktalardan tebriğe etmek için de, onlara hoş görünmek ve nurcu olmadıklarını göstermek fikriyle, Vahabilik damarı ile bir parça ilmi tenkidiyle hücum etmişler. Tahminimce bu rapor iddianameden evvel buraya gelmiş ki bazı noktaları iddianame ondan almış. Öyle ise cetvelimiz onlara dahi tam cevaptır. Siz nasıl bilirsiniz hem yeni cevabımız nasıldır, iyi midir? Pek acele ve perişan bir halde yazdım. Saniyen, şimdiye kadar zahiren bizim şahıslarımızla ve cemiyet ve tarikat ve cüz'i bazı hususi mektuplar ile bizimle meşgul oluyordular. Şimdi sıra nur hücumatı ı sitte'nin müsaderesiyle ve ehli i vukufun nurlara nazarı çevirmeleriyle ve gizli düşmanlarımızın desiseleriyle bu vatanın bir medar-ı rahatı olan Risale-i Nur'a bir nevi hücum olmasından, şimdiye kadar çok defa olduğu gibi, aynen bu memlekete, bu hücumun aynı zamanında hem iki şiddetli zelzele ki, ben o bahsi yazarken geldi, beni tasdik edip, yazıya lüzum yok dedi. Ben de daha yazmadım. Bugün de işittim ki, harp korkusu başlamış. Ben de buranın amirine dedim. Şimdiye kadar ne vakit nurlara hücum edilse, ya zemin hiddet eder veya harp korkusu başlar. Tesadüf ihtimali kalmayacak derecede çok hadiseleri gördük ve mahkemelere dahi gösterildi. Demek bu günlerde bilmediğim halde nurlar hakkında şiddetli telaşım ve ehli vukufun hasudane tenkitleri ve nurun bir mühim mecmuasının müsaderesi sadakayı makbule mahiyetinde musibetlerin define bir vesile olan Siracın Nur tesettür perdesinin altına girdi. Zelzele ve harp korkusu başladı. Sait Nursi: "Bism-i Subhane, aziz sıddık kardeşlerim. Merak etmeyiniz, biz inayet altındayız." Zahiren zahmetler altında rahmetler var. Ehli vukufu mecbur etmişler ki bir parçasını çürütsünler. Elbette onların kalpleri nurcu olmuş. Sait Nursi. Bism-i subhane. Aziz sıddık sarsılmaz, telaş etmez, ahireti bırakıp fani dünyaya dönmez kardeşlerim. Bir parça daha burada kalmaktan, meselemizi bir derece genişlendirmek istemelerinden mahzun olmayınız. Bilakis benim gibi memnun olunuz. Madem ömür durmuyor, zevale koşuyor, böyle çilehanede uhrevi meyveleriyle vakileşiyor. Hem nurun ders dairesi genişliyor. Mesela ehli vakufun hocaları tam dikkatle Siracun Nuru okumaya mecbur oluyorlar. Hem bu sırada çıkmamızla bir iki cihetle hizmet-i imaniyemize bir noksan gelmek ihtimali var. Ben sizlerden şahsen çok ziyade sıkıntı çektiğim halde çıkmak istemiyorum. Siz de mümkün olduğu kadar sabır ve tahammüle ve bu tarzı hayata alışmağa ve nurları yazmak ve okumaktan teselli ve ferah bulmaya çalışınız. Sait Nursi